Ali Bekici, evet. Erhat Haberi'nin itikadla delil olmadı. Yani. Şimdi e, günümüzde hiçbir şey yeni değil. Selman. Hepsinin geçmişte bu var. Yani bugün ben şunu çıkardım veya ben buna inanıyorum diyen topluluğa baktığımızda hepsinin geçmişten bir uzantısı var ve bir de adı var. Nasıl ki şuna tişört diyorlar, ona gömlek diyorlar, ona ayakkabı diyorlar, ona pantolon diyorlarsa görüntüsü, şekli, şemali, itikadı neyse geçmişte de bunun bir uzantısı var. Biz buna bu tip inanan insanlara muhtezile diyoruz. Multezile deyince ne anlaşılır bu bilir misin? Ne anlıyor? İshara Mutezile deyince sende ne çağrıştırıyor? Vallahi benim eee fikirleriyle Eskiden İstanbul'da bilginleri, ilahiyatçılar alıyordu. Eee aile arasında tartışmalar, münakaşalar. Kelam ilmiyle derim bazı zaman. E, eskiden... kelam. <gülüyor> kelam ilmi. <gülüyor> Ee, ya da ne ettin Ebu nasıl bilirsin? Rahimullah. Allah Ebu Hanife'yi çok iyiymiş aslında. Evet. Ee, namı Ama... Kelamla uğraşana ne diyor biliyor musun? Evet. Oğlu Abdullah geliyor, babacığım diyor, bir gün ne yaptın biliyor musun? diyor? Ne yaptın? Şu kadar saat kelamla uğraştım. Oğlum kelamla uğraşmak zindikliktir. Ama diyor. diyor baba sen daha önce Oğlum, kelamla uğraşmak zındıklıktır. Peki, kelamın ne olduğunu anlayamıyorsun şimdi? Felsefe değil. Bu böyle... akılcı ıı, tasavvufçuların için. Kelam. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür diye, diğinde görüş beyan E Ebu Hanife buna zındıklıktır. Yani, e, zaten kelam dediğiniz zaman ki, Hı hı. İçeride bu zaman değişik yönleri var, hem akıl uzanma, mantık, bilgisayar e, çıkartmadan, ya da e, hevayesimlere e, dönüş beyanlıklar, bu şeyler bir e, anı e, üzerine aynı tartışmışlar. Genayesef çoğu belki kötü, nefli olmayabilir ama bu da rağmen yine de, o bozuk fikirleri. Herhalde Selman dediğimi yakalamadın. Allah kendisine rahmet etsin. Ee, Ebu Hanife kelamla uğraşan zındıktır derken sen bu zındıklığı nasıl anlıyorsun? Bu, yani iyi zındık, kötü zındık mı? Yok. Ben diyeyim ki bununla uğraşan insanların her ne kadar niyet değil mi? Ha olabiliyor. niyetleri tamam. Cahilhane diyor. Evet. Bir de bu sadece tabii ki ee, bu sanılacak bir şey değil. Ama, yani buna rağmen, herhalde, herhalde, herhalde, herhalde, herhalde. Ama buna rağmen Ama buna bazı tayfeler çıkmış. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Bu da benim görüşümdür. Evet. Haber vahitse bu hükhet olmaz. Veyahut Kur'an'a arz ederim. Uyarsa alırım. Uymazsa almam. Evet. Veyahut mütevatirse ben bunu uyarım. Veya Kur'an bize yeter. Hadisten amel etmem demiş. Ama aslında o da basit değil. Çünkü belli bir e, tarih e, sürecinin böyle olması sen buna, dahi, sen buna da sen buna da ulaştık diyemezsin ki ondan bu mütezili bir bu aşarı bir kelam ilimin ulaşması. Eğer gerçekten kaderi varsa, İslam da cünneti denir. Eğer cünnetle görüşleri varsa o zaman mütezileni işi aşarımış. Ee, orada az bir dur. Neden müteziler? Neden eşari, Önemli Neden diyor. kaderiye denir? Müslümansa Müslüman denir. Ee, bu isimleri neden aldığını bilir misin? O fikir ve görüşlerde olduğu için o ismi alır. Birine eşare dediğinde bitti. Mesela Mevdudu'nun kitabını alıyorsun. Ne diyor Mevdudu? Hadis ne kadar sahi olursa olsun. Raviler ne kadar sika, güvenilir olursa olsun. Akla ve mantığa olmadıkça hadis alınmaz diyor. Hayırdır. Tabii. Kur'an Kur'an'da öyle diyor Enbiya Suresi'nde. Şimdi Böyle bir sözü söylerse birisi e, müslüman bunu demez. Hatta şefkanın bir e, sözü var. İmanı şefkanın. Yani şefkanın buna karşı bir sözü Ne diyor? O da tersi söylüyor. Aklında mantıra uymasa bile Allah'ın kelamı ile uyması gerekiyor. Evet. Teskin edilmesi gerekiyor. İmanetli ise teslim olması evet. gerekiyor. Sıra böyle bir sözü söyleyen hakikaten imanı tehlikeye atar mı? Atar da. Eee Kimliğe de konusunda ben mesafe duruyorum. Hı hı. Ama tabii ki e, bu söylenen şeyler yanlış, İslam'a aykırı. En güneş Kur'an-ı Kerim'de bırak bu tezgireyi aşağıya, akıl mantık yüzdeyi, Kur'an'da iman ve akide ile ilgili ayetlerde hı hı. zanı eleştiren bir sürü hitapla, bir sürü sözler var. Hı. Ben de diyorum ki e, Hadır Gahit'in zan içine hı hı. olduğu için Zan, zan oluştuğu için ki bu almet fazla bir teknik bir ifade. Mestere gidelim, Zan kelimesini bir açalım. Şöyle. Aman süannekü teala nedir? Zandan sakının diyor. Hıdırat'ta. Ali Sıratu vesselam efendimiz de ne diyor? Zandan sakının. Çünkü bu sözlerin en yalanıdır. Diyor. Yalan nasıl bir söz? Çekik kötü, insanın güvenini götürür. Zansa bundan da kötü diyor. Şimdi hadislere zanla yaklaşmak aynı zamanda Kur'an'a da zanla yaklaşmayı getirmez mi senin? Ama neden mi? Böyle bir ayrım olmuş. Yani. Bu ayrımı kim yapmış? Allah mı? <gülüyor> Allah yapmamış da heh. alimler arasında böyle hangi alimler arasında? Ebu Hanife olsun İmam Halik olsun Şah. Ebu Hanife <gülüyor> Ebu Aynı Hanefe'den mi? bir tane söz getirebilir misin ağabey? Çünkü kitap var. Aykut'u yazmış o kitabı. Bu arada e, kaynakları ile Ebu sözleri ve talebeleri sözleriyle bu arada geçer. Değil. Geçer. Değil. Ebu Hanefe'nin nispet edilen kaç tane kitabı var? Allah benim bir tane üç, bir iki tane. Hiç, sıfır. Bir tane etler kendisine evet. nispet edilir. Diğerler bir şüpheli. Onu da şüpheli mi? Duydum kadarıyla. Peki, öyle. Ali Dikici'nin verdiği kaynak nerede? Ama ben, ben de diyeyim ki, onu yazmış o kitap, Ebu Halife'ye misret edilen bir kitap. Yani, yani bu da bir Mesela yani, bir erişki iştihat fıkıhı. Bu da bir, şirketen, mesela, e, fıkı, e, bu şey, da bir yani. Yani şimdi el-iştiyanın yazarı Ebu Halife değil ama usülden e, fıkıhta, iştihata Ebu Halife olan... İştihat nedir abi? İşte neydi? Sen söyle. İşte ha. Ee, yok konu değişti mi? Değişti ya. Değil. Hadi sen de anlat sorma tamam. yok, yok yok. O yüzden. Geçer maalesef. Konuşuyorum, söylüyoruz başka bir soru soruyorum. Peki özür dilerim. Özür dilerim. Tamam bak. Eğer zan olan bir şeyi ispat etmek için delil veriyorsan, verdiğin delil de zanlı olmayacak, katil olacak. Ben de diyorum o ayetler, zanın eriştiren ayetler katil. Sıbutu ile, selayeti ile katil. Yani akideyle diyebilirim. Çünkü oradaki lafız, oradaki hı. mantık hı. genel ifade ediyor. Yani akide derken inanç, e, iktikartla dediğimiz konuda genel ifade ediyor. An, mühit. Yani bu müslümanlara da katışıyor. Dolayısıyla müslümanlığı inancı hiçbir zaman şüphe tesiri altında kalmayacak ve zan altında kalmayacak. He. Sonra diyoruz ki Kur'an kesindir, sünnet de kesindir. Ama sünnet içerisinde ve Kur'an içerisinde zannı olan ayetler var. Yani e, içeriği manayla aynı şekilde... Hadesler diyeceksin, ayetlerle diyeceksin. Ay ayette de mâna olarak, ne sınıflarla şutur Ler dedik ya... Hı. Şimdi, ben diyorum, Ebu Halise, ler hakkında, zaten bir konuşmuştuk, ve ne diyordun? Cinsin münasebeti. Evet. Yani Dokanmaktan kına ya. Diyorum ki, Ebu Halise şöyle diyor, bu cinsin münasebet dediği ayet, ler maştum'un anlamı bu. Evet. Ben buna iman ediyor. bu benim akide mi diyorsun? Sen bunu evet. akide koyuyorum diyor. Evet. Şafiye akşini söylüyor, biliyorsun. Ne tamam, olmuş O da akide mi söylüyor? Aslında iki farklı akide. O ona iman ediyor, o zaman arada çeliş gibi doluyor, evet. Akide'nin içerisinde çelişki var. Çünkü... Akide'de haydi... çelişki olursa adam gider. Bu kalbin amelidir akide. Tamam, Oraya dikkat et. Ha, o zaman benim sözlerim... Amelde da... de. Amelde de destekliyor. Ama amelde çelişki olabilir. Rivayetler de... Peki Allah demiyor mu Arun? İhtilaf ettiğinizde Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gidildiği. Emanet'e de öyle yapmış. Bunlar amelini yedir. O mane çıkartmış. şafii de yapmış. Yine bunlar ama bunu çıkartmış. Ne yapalım? Müştehit olarak, bizden mukarit olarak... Olar Arapça vakıf, ee, bizler, bizler de kıyasen, bizler de ettiğimiz zaman kendi şeyi bilgileri almış. Ee, Arapça vakıf olan, yani bu süreçten geçmiş insanlar bahsediyoruz. Peki, tamam da... Bir haberim var. Ha, evet, evet. Ağazım, kitap. bir kitap, kitap. Bu iki yüzü zat burada e, ihtilafa düşmüşler. Bunlar görüşüp mü böyle ihtilafa düşmüşler? Ebu Hanifi olsun, Şafi e, Yani Böyle bir odaya girip konuşmuşlar da ayrı mı düşmüşler? Kuran'a bakmışlar. çıkar Zaten e, Şafi'nin böyle çıkartması Ebu bunu çıkarttığını bilmesine rağmen yine de böyle çıkarttılar. Ki kabrin ziyaret etmiştir. Dua da etmiştir. Ebu de çok severdi. Ama diye de kendisi de eleştirmişti, hmm. istihsan ile ilgili. Evet. Ebu Halif e, şey, Şafi'nin kinanı var. Ebu Halif'in ilerle istesem, elm-ül... E, Neyini eleştirmiş dedi? dedi. İstihsan. Neyini orada? İstihsan yani fıkıhta bir kaide, usul fıkıhta bir kaide kullanmış Ebu hmm. e, Halif'de. Onu eleştiri ne diyorum? İman'da e, e istisna ediyorsun, değil mi? İstihsan, kaide. Usul fıkıhta bir kaide. Hmm. Sevim değilim mi diyorlar ona? Kaynak edici var ya feviz edici. Onu feviz edici diyorlar. Onu kullanmış, e, e, Şafii'den eleştiriyor. Ne diyor? Ne diyor? İstihsanı kullanan, aklını kullanmıştır. Yine Şafii, İmam Malik'i eleştiriyor. Biliyorsunuz İmam Malik, kaydede yine usul-sıkıkta bir kayda kullanıyor. Masnafla, Yok kim aslanmış da e, kullanmış ise kendi hükmüyle e, bir yar Kendi kanını çıkarttı. Bir eleştiri. Ben de bu bi açıklamıştım bir arkadaşa. E, kendisi siyasetti. Kaç gün önceydi. Adam çok kıskandı bana. Niye? Adam demiş, demiş mi? Telilleriyle tabi yok. Niye ki müşteriler biraz masumdur. Plastik eşyaları. Elinde hakkında, Masumdur dedikleri gibi. O da olan hakkında günahsız diyor. Bir de müştehit olmanın şartı günahsız olmamalıdır. Buradan nereye varmak istiyorsun? Bunu anlattın yani, mı? Var var ki bu yer. Günahsız olmak insanlara da bahsediyoruz. Onların vakıf yani, olduğu konularda. E, peygamber bile masum e, değil abi. abi. İtilaf etmişlerdir. Peygamber masum değil mi? Yanlış diyorlar. Masum değildir derken illa günah işlemesi manasında değil. Bu da öyle geçer. Onlar da kuldur. Masumluk sıfatı sadece Allah Azze ve Zeynep'lerindir. Tamam. Benim araştırdığım kadarıyla. Resulullah sadece vahiy konusunda masumiyet sahibi. Yani i̇şte vahiyde masumiyettir, yoksa diğer hallerde ama bizim gibidir. Tabii ki zaten peygamberler ee, derken, onları peygamber nedir? Onları peygamber yapan nedir? Vahiy almaları. Sonuç zaten peygamber diyorlar. Bizim gibi insan, ozenik, uzun ihtiyaçlar var, iş bir ihtiyaç var, evleniyorlar, giriyorlar, içiyorlar, düşüyorlar, dişleri kırıyorlar. İnsanlar. Ama onları ait eden vahiydir. O e mesela peygamber oluyorlar. Ama zaten vahiy aldıkları için. Ha. O hususta e, yanlışlık yok. Silah yok. kusu yok. Yoksa örneğin ben okudum rivayette. Peygamberimiz öyle namazını kılıyor. Şimdi öyle namazın rivayet olarak e, ya da e, vahiy olarak hiçbir şüphe hiçbir yanlışlık yok. Peygamberimizin insan olarak katikte işte, yaptığı şey kılıyor öğle namazını diyorsun. Fars. Sarıya ya daha subat. Hiç şey mı oldu? Hay, hay ne Ama sen hiç kalmadın. Merhaba. Merhaba. Selamlar. Ben yeni Dünkü değil, dünkü'nin kardeşi benzettin, değil mi? Benzettim. Ne kötüce düşti dedin? Oşar. Recep ya? Hmm. Peki e, zanni derken gelelim biz zannî sözünü kesmediysen hadiste de zannî derken ağabey, Ali dikici veya Veli dikici önemli değil burada biz bize konuşuyoruz. Allah son wa ta'ala ihtilaf ettiğimiz bir meselede Kur'an ve sünnete gidin derken Burada insanın biraz düşünmesi gerekmez mi? Kabul ve reddettiğin bir şey, zannı deyince ne demek istediğinde farklı mısın? Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ama bu hadisler içine geçer. Sünnet için değil, sünnetin kaynakı başlıyor. Sünnet, <gülüyor> kaynak hatta. Evet. Emin misiniz? Hadır bahis bütünle. Hadır bahis. Hayır. Dikkatte aynı zamanda. Gizli olduğu için Sesindir. Hı hı. Ama şinek hiç yerde yani mistatil olarak. Hadır ki adı hadır demektir. Şubete şubede. Hem şubutta şubut olmasa bile delalet eder. Bir öyle değil. Hem şubut kelimesi tek başına. Haberi vahit. Aynı zamanda sünnetin vahiyliğini gündeme getiriyor mu? E, yani, e, Kaç tane şey hadis bahsedelim. var böyle amel ettiğimiz bizim mütevatir? Ben yani, birkaç güncü söylemiştim. Yani, yok, söylemiştim. Yok bana söylemedi. Sadece yok, yok, o sayısını zaman, sordum ben sana. Zaman, beş dedi. Tamam, tamam mı? Onu mu soruyorsun? E Kaç tane mutawatir hadis var mesela toplan biliyor musun? Onda eseri bilmiyorum yakalamadım halde. Dostlar ki bir tane yok. Yani mesela şimdi çay içiyorsun. Hmm. Sağ elden içtensin solundan hmm. mı? Valla gayet kadar iyi mi sağ? sağ. Içmek, e, yani sol içmek mi? Zanniyor musun halis? Zanniyoruz. Yani solundan da içebiliyorsun. Zannıyorsa tabii şüphe var. Bak sen galiba mıydın? İşte Bak. anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki, akide de bir şey vermek küfür, yani, akideyi teşkil eden, akide de bir husus var. Çünkü akide'nin altı esası vardır. Anlatı akide deyince vardır. nedir ağabey? Dünya görüntü, inanç, temel, esas. Biz buna iman ediyoruz. Egon altı şartına iman etmek. Bunlar sadece akide oluştuğu var. Akide'nin esasıdır. Bunun üzerine iman edilecek daha kullar var akidin içerisinde. Hı hı. Biz diyoruz mesela namazın farz oldu. Bu iman edilir. Çünkü ayette geçiyor. Subutu katil, delaletle katil. Söz zaten Kuran'ın her zaman subutu katilir. Delalette her ayette katı olmayan hususlar var. Katı olan hususlar var. Ee, orayı şöyle bir açsam. Evet, subutu katı denir mi? Çünkü Kur'an'da subut-i katil değildir dedin mi, bu sefer Kur'an'dan da şüphe ettiğini zannederler. Ee, Kur'an bir Allah kelamı mı? Bunun kelamı. Bitti. Ben mi bunda şekle şüphe? Yok. Bitti. Bu tamam. ifadeyi kullanmaya devam edersen, subut-i katil değildir dersen birisi seni din düşmanı olmaktan suçlar. Yok, onun mutlusu, onun yanlış var değil. Anlaması. Biz münashirken ana yani, sebebiyet vermemiz gerekir. Yani, Kuran Allah bu belki semallerle anlatılıyor. Bunda şükür ama bazı <gülüyor> ayetler vardır ki açık değildir, beyana muhtaçtır. Onu mu demek istiyorsun? Bir de değişik bir şekilde anlaşılabilir. İslam'ın yer verdiği ölçüde. Yani benzer şekilde. Mesela ekoloji bir e, şey ne kalktı? Onda bahsedilmiş. O aldık. Bir oldu. O zaman bu mana yani ayet Atide bir konum oluyor evet. iman ediyor ama manası yani olemes tümün manası ben bu manayı iman ediyorum derken o başka bir kişinin o manayı iman eder ki bu o ayette evet. o manada ne? Ha, i̇man ederdi sen burada ben bunu kabul ediyorum manasında kullanıyorsun nerede esaslı nerede önemli ne hangi bağlamda kullanın Amelde. çünkü atide oluyor evvah iş olarak, mesela var o ne diyor? Ha dün sakal meselesini konuşmuştuk mesela. O an dedi bizim muhitt demişti. Evet. Onun gibi yani. Kur'an'da geçmez. Sakal. Geçer mi? Ee, mesela Musa'nın kardeşi haramlık sakalını çektiği var. Ve hey, anamın oğlu sakalını ne çekiyorsun değil mi? Yani bu olarak. var. Kur'an'da Ayet olarak yani, yani. anlatım olarak var yoksa parlı orada da dair... ayet. Çıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da yani. Büyükleri kesin, sakalı azat edin, üşküklere evet. muhalefet edin diyor Nisan. Şimdi bir şeyin farkı uzun. Evet. Ya da, biliyorsunuz hüküm usülle başka bir konu vardı, başka bir yön vardı. O da e, hükümlerin e, şekilleri. Kaç tane hüküm vardı? Sen onu soruyorsun. Nasıl yani? Şimdi, hani fark ediyoruz ya, bu bir hüküm. Hı. Bu hükmedin farzdır. Bu hükmedin haramdır. Kaç tane var? Beş tane. Bildiğin kadarıyla. Fars, evet. haram, e, mubah, menduk ve ve kur. Diğer dört zaten helal içerisinde. Diğerin haram. Hı. Öyle yani. biz diyebiliyoruz ya. Ben de biliyorum. Helali bekleyen ya da helal olduğunu nasıl bileceksin diye bir yaklaşıkta bulunursan o zaman, ee, bu nasıl oluyor, ne? hadise bakarak mı sen helali çıkartıyorsun, hadise bakarak mı sen farz et, olduğunu söylüyorsun? Yani şimdi bir tane şey soruyor ya, sakalın indiriyor. Sakalın farz olduğunu nasıl bilir? Peygamber demiyor ki, hatta ben... Bir soru şey sorabilir miyim? Hatta bir, sürü konularda, hatta bir sürü konularda, hatta çoğunda, istisnalar hariç, çoğunda Peygamber şöyle demiyor. Bu farzdır, bu haramdır, bu mevcuttur, helaldir. Yani öyle demiyor. Kız kardeşinden yani eğlenebilir misin? Haram Değil mi? Değil mi? Kuranda yazıyor mu? Haber-i Vahdet olmasın mı? Vallahi ben e, aslında güvene dayanarak e, bu konu araştırdım. Yoksa okunmuş hadisleş tam olarak bu konu ilgili okumadım. Çünkü pratik olacak bir şey değil. Fazl mı? Fazl ne diyelim öyle. O da e, okunmuş obulatsında bir hadisleş. Haram mı? Hadis ne diyor? Hadisleşti belli bir anlamda konuşuyor. Belli hadis. Şüd kardeşin ya. O hadis var ama kız kardeş yani bu normal yani anlaşık. Mesela Muhyiddin İbn-i Arabi annen de diyor kız kardeşinden de evlenebilirsin. Muhyiddin İbn-i Arabi annen de diyor kız kardeşinden de evlenebilirsin. İbn-i Arabi mi? Aptık da dün öyle bir şey dedin değil mi? E şimdi öyle diyen bir kişi sapık olmaz mı? Ne kadar sapık? <gülüyor> Bu da bu iş geldi. İki sona Allah'ım da olsun. Ne var ne? Çok şükür. Gel. temiz iç. Sakın mı? İstağım. Allah'ım da Allah'ım da Ben ne diyorum ya bu yüzü bir yerde tanıyorum. La ilahe illallah. Belediğin millerde kalmışlar. Öyle görmüyor musun ya? Arkadaşlar de arkadaşlarla konuşuyorduk Öyle. şöyle alıp abi sakalli. Değil mi? Biraz ee, aşağı ya. Ne misin? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Şimdi sen mi? Helal ya haramda Bunu Dinimizde. O bir soru Sor beş, e, var. Hacılar. bakayım. Demek şekil tipim var. Ona geliyorum da. işte. Bunu Nasıl bileceğiz? Bu ayette, bu ha? hadiste Hı. veya icma saharede. Tam bence ona cevap veriyorum. Haram veya helal olduğunu nasıl bileceğiz? Güzel. De demiyor ki, yani açık bir şekilde, açık bir şekilde. Diyor. Bu Hı. haramdır, bu isimdir. Işte. Diyor. Diyor. Diyor mu? Örnek. İslam'da iki şekilde haram haramlılık söz konusu var. Ee, birisi ismin ikincisi de illete. Bu da mutabık mıyız? İşki haramlıyor. İşki o illeten, hamur olarak geliyor. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala doğum ziyaretini haram kılıyor. Evet. Burada isim mu konusu illet mi? Şimdi, evet, hayır. hayır. Şimdi, her şey evet, hayırlı olur mu? Hadi, bakayım. İsim ve illet olarak ben ne kastetim, ne tam olarak bilmiyorum. Ben seni bir yere getirmeye çalışmıyorum. Sadece akideye anlatmaya çalışıyorum. Tamam, tamam İslam'daki helal ve haramlık iki şekildedir abi. Birisi ismen haram kılınma, evet. ikincisi ise illeten. Tamam. Peki dinde şahri kimdir hüküm koyan? Allah. Allah. Resulü de koyabilir mi? Şimdi resul olarak Kur'an koymaz ama hadislerde geçtiği kadar... Hiç Kur'an okudun mu? Hiç Tevbe 29'da Araf 157'yi çok okudun mu? size gönderilen o helal ve haram kılma yetkisi vardır diye Allah Azze ve Celle'nin Resul'a verdiğini çok okudun. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sakın rahat oturup da ben Allah'ın kitabında neyi haram neyi helal bulduysam ona inanırım dediğinizi duymayın sözünü çok okudun. Okudun. O beni bir bağlamda okulda kardeş hep helal haram duydu. Ayeti gösterdim Demek ki ismen ve illeten haramlılık söz Ama benim peygamber e, konusunda heyeştirdiğiniz şey, peygamberimiz kendine göre hüküm koymaz. Onun hüküm koymaz. Yok, taram, oraya begyeneyim. Ben bırak peygambere avukat böyle, ölümüşüm. Oraya kadar konuşur, ben öyle Allah tarafından mı yürümler? Ulan yani. aleyhissalatü hatam be. ben değilim, gör şimdi. Öldüren ve büreten kim? Ölümle ne iş yapar? hiç düşündün mü? Şimdi Madem öldüren ve dirilten Allah evet. halk arasında Azrail'de ama kitap ve sünnette Azraille alakalı bir rivayet gelmediği için ben kullanmıyorum bir isim. Ölüm meleği diyeyim. Ölüm meleği ne iş yapar abi? Bunlar ışık. Öldüğü zaman. Ölüm alır, çeker alır. Evet. Yani öldürür mü? Öldürmez. Bak. Yani Allah'ın izniyle ruhları karz eder. Evet. Peygamber de Allah'ın izniyle helal ve haram kıyır. zaten meleklerin etkisi Allah'ın demek ki hüküm olsa bile bu da Allah'ın izniyle. Bunu anlatabildim mi? Demek ki peygamberin helal ve haram kılma yetkisi var. Şayet yok dersen son denizin ölüsünü yiyor musun? Mesela, yiyor musun? Alıkıyor Ayetler insabı, hadisler insabıdır. Endişe kadar mi yoksa? Hmm. Hmm. Zannı yani. Hmm. Belki de öyle. Çünkü neden zannı? Diyormusun? Neden? Çünkü belki sütbutu katildir. Ama ya elareci. Yani, yani olduğu için. Aç kelime ağzına, yanlış anlaşılacanlar. <gülüyor> <ben. gülüyor> Şimdi şu derken, yani Peygamber Efendimiz'in geldiğini belki kızı değil mi? de çubuklarla şu tamo... Belki girdiği ben. zaman... Yani, neden? Neden zannediyor o? Bir de bu ne diyor? diyor. Ee, mesela yengeç yemek. Yengeç o şey... Yengeç mi ya? O, Ebu Hanit'e göre Mekrut. Aktaput. Ne diye? Aktaput. Hepsi denizin içinde. Aynı durum İslam var bu helaldir Çünkü bu durumda görür bu haramdır. Şimdi Peki şu, Peygamber yani, aleyhisselamın diye. Genel alır? olarak patiye genel olarak hepsi helal. E, e, e, e, deniz içerisinde hepsi. Denizin denizsi helal, helal. Hepsi helal ama bazı istisnalar var. İstisnalar helal Allah da ne söylüyor? Ha ne o arada dur, dur. Dur, dur, dur, dur, Birimiz, bu istisnalar arasında? Onda imamlar ilahat etti. Bu makulsun bu haramdır bu helaldir. Selman adım adım gidenin. Adım, ben yaşlı adamım. Kelimeleri takip edemeyim. Şimdi. Ne? Ne ben seni dinledim. Ama ben ikinci kere geldiğimde ha, sen alayım. de beni dinledim. Onda. Yarım saat. Ben sen kaç saat mi? Yaşlıydım yaş, yaş diyorsun da. Hmm. Ben yaşlıyım. Kelimeler... <gülüyor> ben kelimeleri yavaş yavaş toparlayayım. Bak Allah Resulü'ne geliyor sahabenin bir tanesi. Ey Allah'ın Resulü. Ben denizde yolculuk yapıyorum. Evet. Ve seyahatimiz ilim sürüyor. Yanımıza almış olduğumuz su çok az. Eğer biz günlük ibadetlerimizde yani abdest gibi, gusül gibi bunu kullandığımız zaman kısa bir süre sonra suyumuz bitiyor ve biz çok çaresiz duruma düşüyoruz. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz? bir soru soruyor. Allah'ın onun sormuş olduğu bir soruya bak nasıl cevap veriyor. Denizin suyu temiz, ölüşü helaldir. Evet. Bu ifadenin dışında ben bir şey söylediğini bilmiyorum. Sen biliyor musun? Valla şimdi bunu inşallah edemem yani gene dişi bir bakamam. Hep bu canım, ben anıme değilim. E, bazı şeylerin de haram ha. olduğunu. İstisna dedin ya, böyle. Hepsi kalem arıyorsa. Ne kalemi? Hakk. Muşka mı yazdıracağınız? Dua yazacağız yani. da. Ne için yazdıracağınız? Ya yani, duaya şey ya. Ben üstünden ben dua kalkmıştım. Ya, bu ne, bir beş kitapta yazıyor da. On o yani yazdırıyor. Bunu yazsın de. Bin Hı. duayı kal, şey, bek evet, duayı kal. Onla, bunu o kalemle yazacağım yani. Ben, o kalemle yazılıyor. Bu ikinci katı davetine de yani hanginizde? Allah'ın kalemiyle yaz teyzen o yazısız oku. O evet. da bak burada ama ne yazıyor? Bakayım. Yazarak suyu içerse o kimse de bettuğa kalkmış olur diyor. He, sevgili kardeşlerim, bilerek veya <gülüyor> <rüya>, bilmeyerek yakınından veya <gülüyor> uzak olan bir kimseden bettuğu olan bir kimse aşağıdaki belirtmiş olduğumuz bu ayeti cenneti misk ve zaafenam yazarak suyu içerse o kimse ki yani, ya kalkmış olmuş diyor. Ya boş şey yani. neden biliyon sebebi? var. Vardır olmaz Hepimizde var. Biz <gülüyor> <gülüyor> e, organize olduğumuz Allah koyun değersiz şiş Ne yap de <gülüyor> Ya dediyse, bir ses çürünse şerit Dersin. Ha ne de Bakın Allah Resulü'ne geliyorlar yedine. Essalamu aleykum diyorlar. Yani ölüm senin üzerine olsun. Yani es demiyorlar. Es salağın san ölüm demektir. Onlar gittikten sonra Ayşe annemiz diyor ki, Ey Allah'ın yaslı diyor, görmüyor musun? Bunlar sana diyor, ölüm ya. sana gelmiyorsun. Ya Ayşe diyor, ben de ve aleyk. dedim mi? Sizin göreceğimiz diyor. Ey Allah'ın yaslı diyor, ama sana böyle bettora ettire. Ya. ya Ayşe, bilmez misin? Allah mümin duasını kabul eder. Kafir değil. Her yerde. Tabii siz sen de dua etmesi. kendine gidiyor. Kendine evet. gidiyor. Sen ne uğraşım bunun? Hayır teyze, boş ver onu. <gülüyor> <Zazaranın> Ona <gülüyor> değinme Boş Bak bu Allah'ın Resulü'nün sözü. Bırak <gülüyor> Sen Müslüman olduktan sonra, men olduktan sonra kim ne derse desin. Allah'ın ikini kabul eder. Ya arabadan almışlar. Ha. onu düşünüyoruz bizde o zaman baban aldıysan ben... zaferan değil hiçbir şey temizlenmez. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen kare... biz <gülüyor> bu kafaya koyduk ya. bir hittikata varmış bir yerde valla ben de yok <gülüyor> <gülüyor> ben de <gülüyor> öyle <yere> gitmeyin diyor oğlum <gülüyor> sizi zaten ya, bu, burada varmış bir yerde de şey yaptılar valla en güzel Allah'a gidelim. boş verin zaten Allah'a şey yap yok da Allah'a terk edin zaferansız olsun, olsun.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 işte evet. bu tip insanların e, bu satınan kitapları okuması, hadis adı altında insanların da bunları alıp intikap etmesi, sünnete ne yapıyor? Gölge düşürüyor. Sanki Doğru mu? Sadece halkın delici altı, yani ispatada yaranı, Kur'an ve sünnetten... Yani şu ana kadar seninle anlattıklarını hepsi derlede dayanıyor, değil mi? Öyle şey Hı. şey demektim. Halk olarak genel itibariyle öyle bir... Ee, anlayış fakir. Bizim halkımız var. Hadismiş. Yani, öyle bir derinleme, öyle bir mukiyet yani, yok onlarda. Hepsini evet. yani işte öyle demiş, bu gelmiş. Anadan babadan anlandı. Mirasi olarak anlandı. Zeka'ya öyle demiş. Yaşar Nur'u verildi. Kadın çıkarken ne diyor? Duyurum değil kalalım, Bunda kalın. Biz gidelim diyor. Yalnız, e, Evet. Şimdi, diyor ki, hükümlerin, ee, hem kılınlarının hükümlerinde, tüm millet genelde baktığı zaman oradan geçmez ki, Allah söylüyor, bu haramdır, Heh. bu helaldir. Güzel. Geçmiyor. Ama nasıl e, ya da e, neyin, helal helal da helal, neyin haram olduğunu nasıl bileceğiz? Helal da bellidir, haram da bellidir. da bellidir. Ama neyin belli olduğunu, neyin belli olmadı bunu nasıl bileceğiz? Ha. Sağ ile mi içeceğiz, son ile mi içeceğiz? Sağ ile mi ben de olsa bile, yani vahiyeti sabit olsa bile, geçen müdahalelerden son demek yemek biçmek mekruhtu. Yani, Fah, ünlü şafi mekruha haram diyor mesela. He? Haram mı demek istiyor? Ben şafi haram mı diyor? Evet. Mektruht evet. demesi onun haram demesi. Ben benim kadarıyla mekruhtu. Vazip kelimesini o, de faz olarak kullanmıştı. Şartı, evet. haram Peki, benim dedin ki bana kız kardeşim, annem haram dedim. Evet. Belli değilse nereden çıkardın sen bunu? diyorum ki, hiç benim e, öyle bir isteğim olabildiğim için, pratik olabildiğim yani... Bunun istekten alakası şu ki, fıtrat bir adından tiksiniyor. Tiksini de ama... Ama fıtrat fıtratın tiksini mi? Sonra haramlığını gündeme getirmez. Olabilir de, ama ölçü değil. Çünkü yapanlar var. Ben diyorum... Allah onlara namet etsin diyor. Daha iki kadar olmuş bu. Okudum ben. Yahudiler de var. Ben diyorum ki, öyle bir isteğim olmadığı için araştırmak, yani bu helal bilir. Acaba yatsam mı? Öyle bir istek olmadığı için neden helal zinam haram dediğinizde Allah ve Resulünün içinde belli değil diyorsun yani buna... Buldunuz mu? Buldunuz mu? Benim için, tatik olma için, öyle bir işlek olan için benim... Diyelim ben, kız bir var, dürtülüyor. Mesela orada değil. Bunun helal olduğunu, aramadım, bulmadım. Geldim dediğim, şuraya bir işlete bakarım. Helalmiş, onunla Ama bir yok ki ben araştırıyorum. La ilahe illallah. Peki Allah Azze ve Celle kitabında şey, diyor ki İslam e, sözde teolojik akademik bir bilgidir. Pratik yani bu bilgiyi alacaksın. Sırf bilim bilim olması için değil. Ha ben bu konuya bakış oluyor ama önce gevurulup sonra yani? Pratikte e, hiç bir önemi yok benim için. E, Allah'tan ablayacağım bu, bu, bu konuyla ilgili. Yani kardeşlerin var mı için, evlenmeyecek mi? Hayır. Araştırıyoruz. Neyse orayı geç. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Rabbini unutmak tutmaz diyor. Ne oluyor insanlarda? Tekerler mi? Rabbini diyor, unutmak tutmaz diyor. Meryem suresinde. Bunu nerede diyor? Ali sallallahu aleyhi ve sallam diyor ki, bir gün bir seferden gelirken hayberde kendisini bütün maniplerinden soruyorlar. Bakıyoruz. Gidecek misin? Yoğurttan ve peynirden. Bu helal mi, karam mı? Ben ne bildim helal karam? Ha, şimdi... Helal-i haram et dediler Bu nedir? Fıkıh usulüne baktığım zaman Bazı âlimlere göre... Fıkıh usulü yani, derken neyi kastediyorsun? Yani, fıkıh usulü yani kaydeleri, kaynağı... Nereden, yani, nereden... Fıkıh deyince de, neyi kastediyorsun? Bunu derken, Şerî hükümlerin totumu. E buna, o, vahiy mu? buna vahiy denmiyor mu? Buna vahiy denmiyor mu Kur'an şünnet? Niye buna fıkıh diyorsun? Çünkü e, Kur'an ve bazı konular fıkıh değil. Mesela Musa Aleyhisselam'ın... Hayatın veya e, Hz. Muhammed'in e, miraça e, ciklesi. Bu fıkıh bir konu değil. Çünkü fıkıhla yöntem, ben bununla amel edeceğim ama ben uçamıyorum ki. Hz. Muhammed'in e, Sana kimse e, miraça çıktı demiyor ki? E, o yüzden bu konular fıkıh değil. Yani Kur'an ve sünnetin her konu fıkıh değil. Bazıları akide bir konular, inançla ilgili konular. Yani dünya görüşü teşkil eden konular. Yani fıkıh deyince de, ne demek diyor, yani, manası? Hükümler, şerif hükümler. Totumu, toplanıyor bu Kur'an de. Tamam Kur'an içerisinde bazı şerif hükümler, bazı konular şerif hüküm değildir. Kur'an'ın hepsinde şerif hüküm var. Mesela e, Musa Aleyhisselam ahsasını ile denize ayırdığı bir konu sıkıntı olmuyor. Ben ne yapacağım? Ona kısa demir geçmişi. Demek ki bu şerif hükümle alakası olan bir konu, akibiz bir konu, siz ona iman ediyorsunuz. Yani akibiz bir konu, benim inancımı teşkil ediyorum. Musa Aleyhisselam bu kısası, bu hayatın. ben buna inanmıyorum. Hı. Bir e tamam. e şey, e şey e şartları e şartları e e Bunun şartlarını ne, ne, ne diyorsunuz? Yani fıkıktan buna diyorsunuz. Uymamız gereken mümkün evet, evet. şartlarını şartları Şartlar ne? Şartlar mı? Şartlar nasıl şartlar? ya. Yani var, var, de, var, de, var ise, Mesela eşçikte helal hmm. mı mı? Duymadım kadayıyla. At. At. İyiyim. Katil. Allah Allah Silki, kirpi. Hmm. Peki bunda bir ölçü yok mu? Helal ve haram. Şimdi, belki ölçü olarak helal ve haram... Keskin hani, dişli, leşiyen, i̇şte keskin deydim, tırnaklı... De, de, de, ne diyor? Çünkü usulü dediğimiz helali haramı dedi, nedir? Ben dedim, karine. Yani delal edilen, edilen şeyler. Ancak ailelere göre? Emrun, yani edil dediğimiz şeyler. Hatta Türkçe de yani konuşuruz aslında o ölçü değil de ama sadece zı e, yakışmıyor yani artık. Unutma lan anlattığın şey. Ne kadar aptalca doğru di bak. Yani fazla anlattığın şey değil. Misir şey olarak bir kişi diye geldi zaman, Misir kilde geldi zaman. Ne yani diyor ki? Gel, yeah, iç, Hı. buyur. Hı. emirdir. Emirlik. Ama bu demek? Bu demek değil ki? Mecburen diyeceksin yoksa hele anlatabilir. Ha. Ne ki? Bu emirdir ama. Yasaklayıcı ya da herel edici değil, sadece emir. Sonuçta yanlış. Ama dişmiş. şunu dersin, yem iç bu emirdir. Ama delilik de var. Karneşi var. Karneşi nedir? Yemesem içmesem bilemiyim. Bu bir karneledir. Yemeği mi? Yememe işlemi doğru mu? Yani müsab olarak. Türkçe'den anlatmaya çalışıyoruz. O tamam. yüzden Arapçadan müsab olarak Kur'an'da geçer. Namaz kırıldı, namaz iman eser. Bu emirdir. He. Ama tam o zaman e, biz burada göremiyoruz. Başta ayetlerin toplamı altında nasıl bir iddia? Değil, 216 tane ayet var. Zenmi de işte, değil İşte, işte ben onu diyorum. Dürüst oluyorum. Ben diyorum bu ayet, hı. bu ayet. Diğerleri boş. Ver. Ben diyorum bu ayet kendi teğe, yani ustaki aldığın zaman diyin, diğerlerinin mantızsız. Baktın mı? Emir var. Vakti mutlaka nasıl görür? Münin efektleri söyle. Gözlerini karamdan sakıncazsın diyor. Yine emir. Ama haram olduğu ve olmadığı. Bureyi göremiyoruz. Sadece emiriyle eee Sen her gördüğün yere he. bakıyor musun? Ama haram olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü başka bu konu bu metin bu konu ilgili diğer ayetlere, diğer hadislere baktığı zaman o zaman şöyle ifade geçer. Bakarsan cehenneme biraz. O da o hamledir. Çünkü cernin cehennem, cernin neden girmiş? Her şekilde zaman girer. He. Bunu yaparsan o zaman cevherin Allah katında adıdır. Demek ki bu helal menduttur ya da farzı. Mendut diye diyorsun? Yani e, teşvik edilen, e, sevabı alınan, yapmazsam haram değil, yaparsan. Mesela akşam hatsa arasında iki şevreketle altı hareket evademeniz gibi. Onu bilmem de mislak. Ha, mislak kullanılır. Öyle. Menduttur. Menduk. Şunu hep veriyordu ama şöyle daha terlet olarak... Sen, Demek deniyordu. ki araştıracağım güzel bir konu daha var. Helal ve haram tespiti Karineyle sabit. Karine. Yani karine değiştikçe dilimde değişiyor mu? Ki, mesela bir soru sorayım dedi. Bir düşün. Evet. Cevap vermeyebilirsin. Muta üç kere herankın üç kere herankınlandığını söyledi. Üçüncüde ise kıyamete kadar herankınlandığını söyledi. Şartlar oluştuğunda muta yapar mısın? <gülüyor> Şart nasıl bile? bu belki bir kere yine kaydı sıkıntı. Hıh. Lezi çok Yani önce helak kuruluş ondan sonra. Tabii içki de öyle, az konular öyle. Bu tam eee caiz kılın devi yerleri biliyorsunuz. Savaş esnasında evlenilecek, zevni etmektense orada bir mal karşılığı, para ha, karşılığı kadınlarla eee yani, yaptığı şeyden kalır. Aynı şey. Ha. Yok. Bir de eee zevat yani savaştan doğru tekrar yani normalde. Bakalım. Ya. Evet. Evet. Şey Hı. Yani tam işte bir şey karıştırmaya gerek yok. ne dersin şartlar oluşturduğun, mutaya helal diyebilir miyiz? Ha. İşte yine bu seni sonuç olur konu aynı dediğim şeye benziyor. Bir kere ben tam şey diyorum. Mutaya atmayı da düşünüyoruz. Normalde İslam'ın şartlarında, hatta buna, buna dair bir kitap almışım. İçtiğim aynı Orada Kur'an, ve Sünnet, ailelerin hepsi normal bir şekilde evlenmek geçer. Onun için taktik ve bunu araştırdım. Bu kaynakları düşünmüyorum. O yüzden de araştırmalım. Senin evet. sorun sonrayı Allah Allah'ın alemi diyeceğim. Çünkü araştırma diyeceğim. diyeceğim. Taktik mi? Ee, helal da belli, haram da belli. Helalı da, haramı da belirleyen Allah ve onun Resulü Kur'an. İslam'da helal, ya isme, ya da emleten haram. İsmen. Haramlık nedir? Domuzun haram dendiği gibi. Millete geldiğinde ise Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Keskin dişli, leş yiyen ve keskin tırnaklı hayvanların etlerisi haram kılındır. Bu yönünde ise hasseten sorulan şu nedir, bu nedir diye sorulan bazı hayvanlara vardır ki ismen de bunlara haram deyip geçmiştir. Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Evet. Bunlar nedir? İllepen gelen şeylerdir. Biz helala ve harama bakışımız bu. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü bir sözünde diyor ki, Müman'dan beşerin sözünde, rivayetinde, helal da bellidir, haramdır demedir. Ben sana dedim, demin dedim ya, e, helal da haram da belli değildir. tipinde. <gülüyor> helal da bellidir, Haram da denilir. İkisini... Ayet, i̇kisini... Ayet, ıı. ayet diyor, helal dedi, haram dedi. Ben diyorum ki... Hadis diyorum. Ayet denilir. Neyse. Ben Ay diyorum ki, e, helalim, helal olduğunu nasıl bileceğiz, haramın haram olduğunu nasıl bileceğiz. Sen demek ki, illetten istedim. Yani açık bir şekilde, e, bu haram diyor. Bir de az önce bahsetmiş olduğu o hadis var ya, sen söylemiştin. Olmuş. Ee, evet. Oracık kaldık. Otele diyor teyalarımız zaten evetten önce teyzeyle, kırkkaç bütün şeylerde. Ayet de zaten bunlar hem ben sana Quran okuyup okumadım, görmek için sordum ama neks ayet kelimesi var? Haram kılmış diyor. Bu, açık bir şekilde haram kılmış. Sonra teyalar hadisinde sütü emen e, ayet şekilde bununla elemek haramdır diyor ama onu ayeti geçeceğim. Ne ilahin Allah. Gececeğim, geleceğim. geleceğim. Ayağı geçer kardeşini alabildin mi Tamam bitir Diyorum, geçen, o haram kıllarını ne de edilmek? ne diyor? Diyor o sütü emen kişiler nasıl ayette geçen kişilerde haran kılmışlar? 10 yaşında. olan sütten de haran değil. Ah, ama diyor, geçerli diyor haram değil geçerli. Herhangi şekilde o da haram. Ama açık haram kelimesi, tarafı yok. Ama sen anlıyorsun yani. İletemedik ya, illetemeyin. Onlar de ya. yani, haram mı? Ay, diyor, ayette geçer, haram kılan kişiler nasıl? Onlar da eline haram ise, bu süte emet için de geçerli diyor. O için haram biliniyor, telafisi yok. Ama ne demek? ki. şunu diyor. İletemedik de ya, illetemeyin. değil. Ona şunu diyor ki, madem sen. Ben kelimeyi için, getirirsen ne yapacaksın? Bu geçerli, bu da, içi, o, Sütü için de geçerli. Ben sana o kelimeyi getirsem ne yapacım? Ya, Ondan ne mı? O kelime var orada. Manada değil, aslında var. Hmm. Şimdi Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam'a sütten söylüyorlar. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Evet. İkisinin arasında serbest bıraktığı şeyler vardır. Ve Rabb'in unutma tutmaz diyor. Yani helal da bellidir, haram da bellidir. Biz bir şeye şu helal mı, bu haram mı demeyiz. Burada asıl olan nedir? nedir? Haramlıktır. Çünkü eşyada asıl olan müdahadır. Müdahalık olmasıdır. Bir şeye haram dediğin zaman delilini ne yapmak zorundasın? Gel yani işte. Getirmek zorundasın. Ama o dedi şey Eşyada asıl olan... Ya ben konuşurken şey. niye soru hazırlıyorsun senin ya? Ne? Ben konuşurken soru hazırlaman gerekmiyor ki. Biz böyle tartışmıyoruz ben, ben, ben 14 asır sonra dini de yazmıyoruz değil mi? Ben yanmıyorum. Şimdi eşya diyorsun ya. Biz ayete geçiyor. E İlla konuşmak zorunda mısın? Değil. Biraz dur ya. Ben ama, sana 4 saat dinledim. Ama iyi din anlamak için. Ha, tamam, tamam. Doğru şey anlatıyorum. Kendisi bir adam. Peki ikazı düzeltse daha iyi anlatır. Evet, istem. Bir ikaz bulacak. Hı. bir soru soruyor ya da başka bir konuya geçmiyor. Sadece ne yaptı diyor. Hı. Ama diyor ki şey eşi hem baktı. Ve şer'de asıl olan hangisi? Olanıyor. Hı. Bunu ayıp için e bakan süresinde diyorsun, eee şey diyor. Allah emrediyor ki ya o ne eee şeyi sabat indi kesin. Nasıl olacak işlerin? Dengi nasıl olacak? İşte evet. Buradan aynen iş çıkar etmiş, çıkartmış. Bu ne ifade ediyor? Eşyada asıl olan, yani amellerin dışında eşya. Çünkü Bir amel eşyadır mı? Bu eşyadır mı? Bu, bu amel etmez. Eşya asıl olan mübah. Ama amelde. ediyor diyor? Kur'an ve sünnet. Oradan çıkmıyor bu kaydı. İşte Fırnizm'in rivayet ettiği hadiste Allah'ın Resulü'nün sülatü evet. vesselam ve ve Hayver'den gelirken kendisine küçük bir mamurlarını soruyorlar. Helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Evet. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. İkisinin arasında şu, e, serbest bıraktıkları vardır. Rabbin unutma tutmaz diyor. Evet. Ve Müslüman ifadesinde ise devam eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslümanların en şerlisi ise diyor hakkında nasıl olmayıp da şu helal mi bu haram mı deyip o meselenin araştırmasına sebep olup onun haramlılığına sebep olan insanları. Telefonu konuştuk. E, e, şöyle. E, burada usulde şöyle bir kayıbe vardır. Peki i Şimnati, meselenin anlaşılması için. Eşyada asıl olan bahadır. Evet. Ve dünyalık mühennetler konusunda kaydı iyi yakala. Madem zekisin, okuduğunu anlıyorsun. Dünyalık nimetler konusunda her şey helaldir. Ta ki haramlılığına bilin ister. İbadet ise her şey yasaktır. Fakir izin verilen neymiş teslim. Anladın mı bu bir dünlenin? Birinciyi aldığımızda bu helal ve haramla alakalıdır. Ben çay içiyorum. Bu helal mı haram mı denmez. Abi bunu içme bu haram. Allah şöyle dedi Resul böyle dedi. Gitmiştir. Ha ben bunu içmiyorum. Bu bana ateş basıyor. Bu beni terle içmeyebilirsin. Allahü Resulü Ali sallallahu aleyhi sallam elini yemi atıyor. Ee, bu ne diye soruyor? Keler diye çekiyor. İbn Abbas'a soruyorlar Ali sallallahu aleyhi sallam buna haram mı kıldı? Yok diyor. O ondan hoşlanmaz diyor. Ha, sahabeler yiyor. Haberi ki bu haram değil, ne kürte değil. Bir insan onu yemeyebilir. Ha, helal olan bir şey. Kendisi yemiyor diye ümmete de buna ne yapamazsın? Haram yiyemezsin. Anlatabildin <gülüyor> mi? Ama e, Dini konusunda her şey haramdır, ta ki izin verilenler müstesna derken, bak burada şu anlaşılır, ee, ezan okunduğunda namaz kılma mecburiyetinde miyiz? Değil. Değil. Neden? Çünkü ezan okuduğun zaman de de namaz kılacak. Için... E e namaz e kılmak için abdest almak mecburiyetinde miyiz? Evet uçurdu bir kaydı var. Bir vacibin tamamlanabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacibi olması gerekir. Bunu anladın mı? Anladım. Aferin ya sen anladın mı? Peki, ben namaz kılacağım. Ya ben namaz kılayım da abdesti sormayayım diyebilir misin? Niye? B Niye? B diye mi? Niye diyemem? Yani abdest şeyini... al emri var doğumdan değil mi? B yani. Çünkü Allah Resulü sen zannin ben vahid deyim fark etmez. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Allah haram maldan zekatı, taharetsiz de namazı ne yapmaz? Yani abdestsiz namazı ne yapmaz? Kabul etmez diyor. Ha. Demek ki bir namazı kılmak için ne yapmak gerekiyormuş? Abdest. Peki Kur'an'dan bana bir ayet getirebilir misin? Abdest kalmadan namaz kılınmaz diyor. Bunu bir düşün, bir cevap vermiyor. Peki, abdest ile Ya ben ellerimi yıkamaktan, önce ayakları yıkayım, Sana kafayı şöyle bir çeşmenin altına sokayım, sonra elleri yüzleri yıkayım diyebilir misin? Yoksa bir sıra takibi mi yapmak zorundasın? Esmene çekeceğim, ellerimi yıkayacağım, ağza üç kere su vereceksin, burma üç kere su verip sümküreceksin, yüzü üç kere, bir kadar elleri kafaya komple ayaklarını ayakları mı yıkayacaksın? Hangisi? Sıra takibi var mı? Onu bilmiyorum ya ama içerisinde hepsi farklı değil. Altını öndür. O zaman kapsın ne? Yani bunu yapmayı bilirsin. Peki. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam susuz dahi kalsınız. çok az bir suyunuz dahi kalsa Abdest alırken duymamıza en az üç kere su verip de ve sümkürün. Çünkü şeytan orada geceler. Sümkürün hadisini hiç duydun mu? Belki duymuşumdur ama yine de o hadisede... Nasıl mencik oluyor bu? Faz, faz oldu çıkartılmasın. Ben faz demedim ki. Bunu yapmadığın zaman abdestin olmaz dedim ben sana. O Mesela şöyle bir soru sorsam. Bir düşünmen için. Ayağı mest yapıyor musun sen? Evet. Yok Evet. Yapılıyor mu, değil mi? Yapılıyor. Yapılıyor ayağı yıkamak fazla mı? Evet çok fii. Eee, iş kadarıyla. Başka şimdi ihtiyarı. yok. Ama kulan da sütre, eller duruyor. Sündür sütre şimdi. Ayağa mesk yapılır mı? E... Misket yapılır. Öyle mi? O hangi şekilde tabi olduğuna bağlı. Kimpedenlerinin sebebine göre yapılır. Ayağı yıkamak fazla mı? Ayak e, yıkosu fazla. Peki ayağa mesk yaptığında Farz yerine geçiyor mu? Aslında konu daha e, eski. Duyurlar mı yok? Baş harfi senin değil mi? O yüzden sen ayak özel olarak şimdi e, ben bu rekabet ya da bir yarışma o, o, hale düştü. Hangi o zaman şişmanız? Dur biraz şimdi. Demek ki ayağı mest yapma. Farzın yerine geçiyorsa sen ister buna menduk de İster mekruh de, ne dersen de. Yaptığın zaman bunun yerine geçiyorsan, o seni bağlayıcı denmektir. Öyleyse bu bağlayıcılığı seni bir yakalaman gerekir. Sen bir sorun ne? Ama rekabet olarak değil, yani yarışma olarak... Yok yok, üstte gülüş durabiliriz. Bazıların i̇şte yaptığı gibi, gibi. şu ay çok uzun mu bu haç sivriyor Yok yok yok. Yani yarışma gibi. Sen yani onu yapmak istemiyor musun? Ulandırma direktör. Sakin normal bir sorun. Hmm. Ama Değil mi? Yani evet. Türkçe zor konuşuyor. Arapça dinliyorsun. İ -i. Yani o zaman hiç Kur'an bir dayanarak bir ayeti okuyayım, birkaç okuyana, okuyarak hüküm çıkartamazsın maalesef. Boşuna alime ulaşmamış, Arapçaya vakıf olmamış, Şehir hükümlere de vakıf olmamış. İ -i. Boşuna öyle bir çalışmada bulunmamışlar durmamış, ki iştihar etmişlerdi. Şuradan bir hitap alamasın. Ben bilmiyorum. Allah bir hadisin. Yani içimdeki kim çıkardığında anlıyorum. Çünkü ben sana, bak şimdi meseleyi şöyle ilerledim. Allah kitabında hırsızlık yapan erkek ve kadının elini kesin diyor mu? Yok. Sünnetullah da da şu, şunu, şunu şunu çalarsa seyret günlerde olsa elini bileğinden kesin diyor mu? Yok. Kur'an'da ve sünnette bu hüküm sabit. Bu evet. Hı. hırsız. İkisi de şahit. O da kadın. Bunu tuttu. ikisi getirdi kadının huzuruna. Bu adam hırsız. Mal gördüm dediler. Kadı efendi Allah'ın dininden ne lüküm çıkaracak Allah aşkına? Yoksa cevap mı? İlla düşün. Düşünmen içinde. diyorum. Kadıyı düşün? Yoksa kadı konulmuş bir hükmü mü uygulayacak? Düşün. Hiç cevap vermiyor. Şimdi kadı ne yapacak? Şahipleri kontrol edecek. Adil mi? Buna bir garezi var mı? Düşmanlığı var mı? Üçünü de kontrol ettikten sonra kadı ister elini keser ister kesmez. Serbest mi? Serbest. Hakim iştahat eder. İsabet ederse iki. Feta ederse biricil vardır. Diye. İkisini dinledi. Halbuki kanaat etti ki bu hırsız elini kesti. Ama hava karanlıktı. Bunun şekline benzer birisiydi. Daha sonra birisi geldi dedi ki asıl hırsız o değildi bendim. Bu adamın eli kesilse, kazayla kesilse kadıya bir şey olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü Allah'ın hükümlerini uygulamış Allah'ın hükümlerinde şahitlik söz konusudur ve iki adil şahidi dinlemiş isabet edemese bile bir rezil var mı? Bir, bir e ha, demek ki Halise'de. alimlerin görevi hüküm çıkarma değil. Konuların hükmü uygulamada. Serf ettiği çaba ve gayretin adı nedir? İstihattır. Bu evet. isabet de edebilir, fatah da. Buna edile-i şerî edile bakılmaz. Bu bir. Müslümün, kitabın, talaka bakarsanız nikahı, adamın birisi koşuyor. adamın birisi bağırıyor. Tutun bunu diyor. Bana tecavüz etti. İnsanlar tutuyor. Peygamber'in hizmeti getiriyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam getirin recmedin diyor. Tam bir esnada oradan birisi kalkıyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü ona tecavüze deniyor değildi. Ben onu diyor. Yani. Milletin gördüğü bir şey Kadın tutun ona bana tecavüz etti diyor. Adam o fiili işlese bile daha büyük bir günaha girmekten ne yapıyor? Kendini alıp ve günahını itiraf ediyor. Bir kişinin itirafı dahi kendisinin rejim de biliyor oğlu. Canı ile de biliyor. Bunların hakkı söylüyor mu? Söylüyor. Bir peygamber dahi bak karşıdakinin kalbini okuyamadı biliyor musun? Konular hikmini evet. uyguluyor mu? Halil evet. Fisala'nda. Arapça mı istedin? Aslında Arapça bilen de getirdik. Otur lan bakayım. Arapça bilen adam lazımmış. Benim sözlerim eşini sen bunun Arapça konuşacaksın. Tamam evet. mı? Dedin sen mi? Arapça bilen istiyor musun? Evet. Arapça bilmiştim. Ağırmışsın. O da benim talebim var. Evet. Ne ya? Ben Türkçe'yi çok konuşuyorum. Değil mi evet. evet. Peki. Helal ve haraman neydik bundan? Ama bir ifade de bulundu. E, Müşteri hiç çıkartmaz. Tabii çıkartmaz. Ha, ha. İle de muhalefet ödeye çıkarmıyor musun? o Olsun artık ona alıştık. E, benim için de muhalefet ama yine... Kural... Biraz gidersek diyeceğim ya. Ne sen... Bak, Kur'an ve sümlektir. Evet. Mana olarak. Evet. Şimdi az önce ya da az önceyle belki tüm zübrek, bilmiyorum. Adana'lar gibi uzatarak gitmene direkt de. Yani tüm kitap olarak Allah'ın sözü bir. Hı. Peygamber'in izniyle ki öyle. Ama bu sözü nasıl anlıyorsun? bu arada çevirip olmuyor. Örnek olarak bilal koyduk, Aslum'a koydun. bilal Orada sen koydun. Bak şimdi açarak gidelim. Hiç uzatmıyorum. Allah Sübihar'a koyu Teala. Hiç okudun mu ayette bir yerinde? Hı? Bu ayet yerinden çöktün mü? Hayır. hayır. Mayda altı. Sen? Hayırdır, hayırdır. Sen o ayeti Arapçası neye deniyordu? Hangi sure bu? Mayda. Mayda altı mısak kırk bu. Bir yerden görmüşsünüz, kabını dökmüşsünüz, ellerinizi yıkayın, başınızı nesledin, ayaklarınızı nesledin diye geçiyor mu? Geçiyor. Peki? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk abdest alması bu ayetten sonra mıdır encelidir hiç biliyor musunuz? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zibril geldi bana şu Mekke'nin önünde abdest almayı öğretti ve namazı bana talim etti gelin size nasıl namaz kılacağını öğreteyim diyor bu vaka Mekke'de ama bu ayetlerin inişine baktığımızda ise kan medeni yani tescillim çok çok sonu olan ayetlerden bir tanesi. Şimdi bu ayetlerin açılımında, anlaşılmasında birisi yanlış yapabilir mi? Gayet mi? Birinin dokunmasına, birinin başka manayı yüklemesi memnun mu? Mesela ayeti keremede ayağı kayın demiyor. Ayete baktığınızda Arapçasında mest edin diyor. Bu gün Şia tarafı tutar, ayağını kesinlikle yıkamazlar abdestte. Hem de fırnağın üzerinden şöyle yukarıya doğru ne yaparlar? Çıplak ellerle mezh ederler. Çünkü ayet-i yıkayın demez diyor. E bunlar şimdi ayetin Arapçasına, mantokun uygun düşmelerine rağmen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sünnetullah'ta ayağı yıkamasını emrediyor mu? Ediyor mu? Ediyor. Ya sen ayağına mest ne diyorsun? Hangisi? İkiyorsun. Hangisi? Ben dolar Sorun yoksa mı? Yok sorun var değil mi? ayet kelimesi kerimede mest diyor. Ha, benim demek istediğim. Ha. Yani şari olarak. Demek istediğim, benim evet. şu. Bağlamak istediğim yer şurası. Kuran, şünnetsiz anlaşılmaz. Evet. Kuran'daki bütün ayetleri biz Peygamber'e götürme mecburiyetindeyiz. Söz de deme, ama da deme, belki de deme, her şey orada başlıyor şimdi. Belki de değil mi? Ama da de değil mi ya şimdi? Ha, ama derken onu demektir. Ne demek istiyorsun şimdi? Sünnet, Hadi dolayalım. Kur'an ve sünnet bütünüyle, yani şari. <gülüyor> <Ar> azucu demişti ya, tegâbünün Mesela âlimle birleşip bir şeye haram şey. diyor mu? Yani, şimdi Kur'an ve sünnet derken, bütünüyle, şari. Sen de akıl azucu demiştin, Hz. Muhammed ya da Peygamber oladır helal karın yani belirleyen yetki verilmiş. Kime? Resul. Sen. Allah'ın izniyle. Allah şahri oluşturur onlar. Oluştur, onlar. Karın. Onlar değil Allah. Allah. Evet. Yani Allah Karnını koyan. Allah. Tamam. Evet. Resul de onun izniyle tabi olunca tamam. şahri Allah'tır. Bizim hitabı Allah'ın hitabı yani kuranın ne evet. Hitabı. Evet çelişkili değil. Evet. Ben diyorum bu nasıl bir hitap ki? Evet. O hitap nasıl anlaşılıyor? Orada bir çelişkili olabilir. Bu örnek, bu. Olabilir adam betkâşi ise tam camiye gelmiştir. sarhoşken hoşgeldin namaza yaklaşmayın demiştir adam. Yani girmiştir. Bak hoca girmedi demiştir. Hı. Böyle anlar gider. Bak diyorum ki laktolar, balık olan, ambalı. Bir tane örnek verir zaman. Mesela. Hı. Yani şimdi kitapta değişik e, anlamak konusunda öyle bir da olmuyor mu? Yani, Allah'tan gelen bir emirde çift mana olmaz abi. O çok nettir. O ancak münafık olan insanlarda olur. Değişik e, mana çıkartılmaz. Ama yani ancak münafıklarda olur ki o da insan zayıf şeyinde. Ama o münafık ilaçlı oluyor değil. Konusu ben sana ne zahidim? Evet. Sen ona almışın, e, kasına gelmişin, ineklerininde daktmışsin, iğde dediğin ağacı kesmişsin, çalıp duruyorsun, daha mı dediğin ne? Ama demiş yap. Bu ayet itadında tekli yani çelişki yok. Ama diyorum ki bu, ay bu ayet nasıl anlaşılıyor? <gülüyor> Sonra Ebani <Hanife> şey <gülüyor> öde kaldı, Şafiei öde kaldı demek ki almadı. Iflak... Seninle almadı. Almadı lan. Ha? Verdiğim sigilere bakmadım değil mi? Ama gidince bakacağım. Tamam. Allah Subhanahu ve kitabında hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki öyle oldu diyor. Okudun mu daha iyi? Yani? Evet. ki birinin fıtri olarak, insan olarak, bizde birbirine düşme, yanlış anlama, uskulaf etme Birini doğru kabul ettiğini, birini yanlış kabul ettiğini var mı bizde? Ha. Bizde var. Var. Fıtri vaka olarak bu var. Olur mu? Doğru. Peki Allah ve Celle ihtilafı fıtratla kabul ederken, birini de kabul ediyor mu? İşte ben de diyorum ya, Kur'an'da, az önce söylemiş olduğumun ayete beraber, ne Kur'an'dan da sizinle Güzel. Yok bu plan, bu şey nasıl anlaşılıyor anlamadan? Ki bu e, anlaş e, e, anlamadan insan muhakkak, yani insan anlayacak. İnsanlar bulamıyor anlamadan kıtlık dayanarak çeliştiği oluyor. Ha bu çelişki İslam komedisi mi? Az önce derdik şu hadisi hakim işlerdesin, isadetimiz ki yanlış yaparsak değil? Demek ki yanlış yapabiliriz. Sen konuşunca beynin duruyor. Kır diyoruz. Sebep mi? Hiç dinle. Hiç sonra hazırla mı?